elhamdülillah ve salatu ala rasulillah kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu hepimizi yakından ilgilendiren bir mesele var şehit kimdir kime şehit denir Şehadet ve şehitlik nedir? Kimler şehit olurlar? Önemli bir konu. Çünkü artık insanlar ne yaptılar? Kur'an ve sünnetteki kelimelerin, kavramların içlerini boşalttılar. Kendi istek ve arzularına göre onlara mana verip içini doldurmaya çalıştılar. Ve İnsanlar da cehaletten dolayı onların bu sahtekarlığına ne yaptı? Kandı, şehitlik, şehitlik, adeta kabuk değiştirerek, mana değiştirerek, mefhum değiştirerek önümüze konuldu. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şehitlikle ilgili, şehadetle ilgili Kur'an'da ve Sünnet'te. Bize belirtilmiş meseleleri Allah'ın izniyle göreceğiz. Bakalım neymiş şehitlik? Günümüzde şehadet ve şehitlik meselesi iyice sulandırılmıştır. Herhangi bir şekilde hasımları ve ideolojik düşmanları tarafından öldürülen kişilere hiçbir kayıt koymadan... Şehitlik mertebesi bol kepçeden verilir oldu. Şehit olmada ölçü ilk önce kişinin muvahit bir Müslüman olması ve Allah Subhanahu ve teala'nın rızası uğruna can feda etmesi veya Allah azze ve celle ve onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından şehit olarak vasıflandırılması gerekir böyle durumdaki kişilere ancak biz şehit deriz. Yoksa önüne gelen o şehit, bu şehit, şu şehit, öyle şehit olmaz. Göreceğiz bakalım şimdi. Evet kardeşlerim, ancak yukarıdaki bu tarife göre kişiler İslam'da şehit olarak kabul edilirler. Allah Azze ve Celle'nin rızası için mücadele eden, hayatını buna adayan, onun adını yüceltip yükseltmek için çaba sarf eden, cihadın her türlüsünün içinde bulunan ve bu yolda canını veren ve bundan dolayı öldürülen kimse şehit olur. Allah yolunda olacak, mahit olacak, Allah için öldürülmüş olacak. O zaman ancak ne yaparız buna? İnşallah şehittir deriz. Öyle savaşta ölen kişilere bile ne diyemiyoruz? Yüzde yüz bu şehittir diyemiyoruz. Kalbini Allah biliyor. Biraz sonra gelecek. Evet kardeşlerim. Allah yolunda öldürülen kimseye şehit, ulaşılan mertebeye de Allah yolunda ölerek, Kişinin ulaştığı mertebeye de şehadet mertebesi denir. Kelime manası olarak şehit, kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahit olan, şahitlik eden manalarına gelir. Lükat kitaplarının açısından şahit ne demek? Bu demek. Yani şahit olan demek dini anlamda ise yani Kur'an'da geçen, sünnette geçen şehit dediğimizde anlatılmak istenen mana ise Allah Subhanahu ve Taala'nın rızası için onun yolunda canını feda eden Müslüman olan kimseye verilen isimdir. Ona bu ismi verilmesinin sebebi cennetlik olduğuna şahitlik edilmiş olması kim şahitlik ediyor? Allah ve Resulü. İşte bu şekilde bu şekilde davranan kimseler öldürüldüğünde şehittirler diyor Allah. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam da şehitliğin mertebelerini bize sayıyor. Şehitliğin manevi durumlarından haber veriyor demek ki Allah Azze ve Celle'nin şahitliği ve Resulünün şahitliğiyle o Allah için ölen kimseye biz şehit diyebiliyoruz veya Allah için öldürülen o kimsenin Allah katında yaşıyor olması yani Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ya Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. Ama bu ayeti kerime çok anlamından gayrı bir şekilde anlaşılıyor. Neymiş? Şehide ölü denmezmiş. Allah diyor, Allah yolunda öldürülenlere diyor bak. Öldürülmüş adam ölüdür değil mi? Bu ayeti kerimenin manası... Allah yolunda can feda etmiş kişileri siz normal evinde yatağında bacağını gere gere ölen, normal şekilde ölen kişilerle bir tutmayın demek. Normal şekilde ölen adamın Allah biliyor nereye gideceğini. Ama gerçekten şehit olarak adam ölüyorsa, can feda ediyorsa Rabbı için o adamın gideceği yer ancak ve ancak cennet. Yani akıbet cihetiyle Allah için can feda eden kişiyle yatağında çeke çeke ızdırap göre göre ölen adamın akıbeti aynı değil. Allah burada celle şanuhu şehadetin ne kadar ulvi olduğunu, şehitliğin ne kadar yüce bir makam olduğunu belirtmek için böyle söylüyor. Ama bizim gariban halk ne diyor? Şehittir diyor o ölü değil E ölü değil de karısını niye nikahladın Malını niye Üleştirdin hemen Çoluğuna çocuğuna Neden gömdün o adamı Şehit ölmemişse Hiç duyulmuş mu Diri diri bir adamı Toprağa gömsünler Hazreti Adem aleyhisselamdan beri Demek ölmüş bu adam Yani vücudi fonksiyonlarını Ne yapmış yitirmiş subhanallah Allah celle şanuhu ayetleri fıkh etmemizi hadisleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hangi mana üzere söylediyse o mana üzere anlayıp kabul etmeyi bize nasip etsin esas olan bu yoksa herkes bir tarafından tutturur da ayeti yamultursa hadisi yamultursa işte böyle saçma sapan düşünceler ortaya çıkar <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü selam Hüsame radıyallahu anhuya ne diyor babanın öldürüldüğü yere kadar diyor git bak öldürüldü diyor ölmüş diyor Hüsame'nin babası Zeyd babanın öldürüldüğü yere kadar diyor git. ordu kumandanı yapmıştır Resulullah aleyhissalatü Hazreti Hüsame'yi Resulullah bizzat söylüyor. Babanın öldürüldüğü savaşta ölüyor şehit. Demek ki kuru bir lafız olarak ne denmeyecek? Allah yolunda ölenler akıbet cihetiyle normal ölenlerle aynı statüdedir denilmeyecek. Allah bunu azze ve celle yasaklıyor. Yoksa o adama bu adam öldürüldü denmeyin bu lafızı yasaklamıyor. Evet. Şehit Allah için ruh teslim ettiğinde ederken melekler orada hazır olurlar ve ona gideceği yeri gösterirler. Bunun için buna şehit denmiştir. Yahut da onun ruhunun doğrudan doğruya Darussalam'da yani cennette bulunmasından dolayı yahut da Allah tarafından Celle Şanuhu Çeşitli mükafatlarla mükafatlandırılmış olmasından o kişiye ne yapılmış? Şehit ismi verilmiştir. Evet kardeşlerim, şehit kelimesi Arapça bir kelimedir. Şehide fiilinden türemiş olan bir isimdir şehit. Mastarı şehadettir. Şehidin çoğulu ne yaparsınız? bazı kitaplarda görürsünüz şüheda veya da eşhad diye gelir bunu biz nereden öğreniyoruz Raghib el Isfahani'nin Rahimahullah El müfredat isimli kitabından öğreniyoruz biz kelimelerin, kavramların manaları nereden öğreniriz Türkçe lügatlardan, Arapça kamuslardan evet Kur'an'da 35 35 Dolayında şehit kelimesi 20 civarında da şehit kelimesinin çoğulu olan şüheda kelimesi geçmektedir. Şehit bir kişiyi ne yapar ifade eder? Şüheda veya eşhad kelimesi birden fazla olan kişileri ne yapar ee, gösterir. Aynı zamanda şehit Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden bir isimdir. 99 el-esma'ul husna'nın birisidir şehit, el Şehid. Evet, burada konumuz olan şehit ise Kur'an'da daha çok katele fiilinin mezhuli ile katele öldürüldü. Mezhulu kut ile gelir öldürülmüş demek Allah yolunda öldürülme anlamında kullanılmıştır şehitlik en büyük derecelerden bir derecedir kardeşlerim şehitler hem Allah'ın övgüsüne Celle hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne sair Müslümanların da gıptasına ne yapmıştır ee, kazanmıştır bahtiyar insanlardan bir gruptur şehitler evet Yüce Allah Azze ve Celle şehitlerin kendisi için bu dünyada can feda edip maddi şekilde öldükleri halde manen ölmediklerini Rableri katında cennette rızıklandırıldıklarını bu bakımdan manevi statüleri gereği normal kişilerin öldüğü gibi kabul Edilmemeleri gerektiğini, onlara normal ölüler gibi bakılmamasını, normal ölüler gibi algılanmamak için, normal ölülerle aynı statüdedirler denilmemesi gerektiğini, Kur'an'ın değişik yerlerine Rabbimiz Azze ve Celle ne yapmış bize bildirmiştir. İşte bu gerçeği Allah Subhane ve Teala, A'l-i Suresi 69. 169 ve devamı olan ayetlerde ne nasıl buyuruyor? Walla taḥsaban al-ladīna qūtīlū fī sābi lillāhī amwātā, bal aḥyā un Yani Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Yani normal ölüler sanma. Hayır. Onlar Rableri katında diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın Celle Şanuhu keremiyle kendilerine verildiklerinden sevinçli olarak arkalarında henüz şehit olup kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığı, Onların da üzüntüye uğramayacakları müjdesiyle sevinmektedirler. Allah'ın Celle nimeti ve keremiyle ve Allah Azze ve Celle'nin müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler. Buyurarak bunların durumlarını ne yapmıştır bize bildirmiştir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yolunda ruhunu, canını teslim eden kişilerin amellerinin boşa gitmeyeceği büyük bir ecir ve sevaba uğrayacakları, sevap kazanacakları, Kur'an'da bu şekilde bize ne yapılmış? Haber verilmiştir. Onlar, yani dünyadaki müminler, dünya hayatını, ahiret hayatı karşılığında satarlar, satın alırlar yani Allah Azze ve Celle ile ne yapıyor kendi ruhunu canını Allah Azze ve Celle'ye veriyor Allah Azze ve Celle'nin rızasını alıyor cennetini alıyor onlar yine ahiret dünya ve ahiret hayatının güzelliklerini elde etmek için Allah yolunda savaşsınlar dünyadaki güzelliği nasıl elde eder insan savaşa gider Kafirle, mukatelede, muharebede bulunur, onu yener, ganimet elde eder. Toprağını genişletir, mali cihetten zenginler. İşte dünyevi cihette bu şekilde zenginlemiş olur. Ahiret hayatının güzelliği o hangisi? O da Allah Azze ve Celle'nin yolunda gerçekten şehit olur, Allah'ın rızasına gark olur Direkman cennetlik olur. Bu da işte uhrevi ciheti, şehitliğin. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında ölmeden önce veya bu yolda öldükten sonra büyük bir mükafat vereceğiz buyuruyor Allah Celle Şahinehu. Nisa suresi 74. ayeti kerimede bu. Evet. Şu hadis-i şerifte şehidin kim olduğunu çok güzel bir şekilde bize ne yapıyor? Açıklıyor, açıklık getiriyor. Bir Arabi, yani bizim bedevi dediğimiz çölde yaşayan birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Şöyle diyor, Ya Resulallah bir adam ganimet için, mal elde etmek için, Diğeri şöhret için Öbürü Riya ve gösteriş olsun Diye savaşır Yani savaşan kişi Bu üç Niyetle ne yapar Savaşır Bunların hangisi Allah yolundadır Yani öldürülünce Allah'ın Celle şanuhu bu şehittir Gideceği yer cennettir Dediği kişiler arasına Girer bu hangisi diye sorunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu cevabı veriyor bakın şehit kimmiş şimdi dikkat edin Resulullah'a soruluyor şehit kimdir diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da en güzel şekilde çocuğun dahi 5 yaşındaki bir çocuğun dahi anlayabileceği bir dille konuşuyor öyle önüne gelen ne olmuyor şehit olmuyor ama şimdi önüne gelene şehit söylüyorlar kimin ayağı kaydı düştü öldü Allah'ın izniyle şehit oldu subhanallah böyle olmaz kardeşim evet Allah azze ve celle e, dilerse onu şehitler kervanına katar ama şehitliğin statüsü bellidir evet bu hadis Buhari'de, Müslim'de İbn-i Macede ve Ahmed ibn-i Hanbelin rahimahumullah müsnedinde bulabileceğimiz bir rivayet. Adam geliyor soruyor. Şehit kimdir ya Resulullah? Resulullah şehidi tarif ediyor. Kim Allah'ın adını yüceltmek ve hükmünü yüceltmek yani şeriatı tutup kaldırmak, şeriatı hakim kılmak için her şeyin üstüne çıkarmak için savaşırsa o Allah yolundadır. O adam ancak ölürse şehit olmaya nedir? Namzettir. Yine de biz ne yapamıyoruz? O kişi için şehittir diyemiyoruz. Velev ki adam savaş meydanında kılıç sallaya sallaya lime lime olsa... O şekilde ölse dahi. Bunu da nasıl konuşuyoruz? Nasıl söylüyoruz? Biz bir şey söyleyeceğimiz vakit söylemeden önce ne yaparız? Onun delilini ararız. Yani bir şey söyleyip ondan sonra ona delil aramaya çalışmayız. Söylemeden önce delil ararız o delile istinaden konuşuruz. Allah bizden bunu istiyor. Evet. Kardeşlerim İman ehli olunmadan Sadece hamasi Duygularla Sırf vatan müdafası Veya kavmiyet davası için ölen kişi Nasıl ölürse ölsün Şehitlikten uzaktır Neden? E bizim düşmanlarımız gavurlar da vatanlarını Korumak için ne yapıyorlar? Savaşıyorlar ölüyorlar onlar da mı Müslüman oluyor? Onlar da mı Şehit oluyor? Ha bir Müslüman Vatanına dinine, diyanetine Kur'an'ına, namusuna saldırılırsa çünkü Müslüman'ın da dinini yaşayabilmesi için rahat bir şekilde ibadat, utaat edebilmesi için neye ihtiyacı var? Bir toprak parçasına ihtiyacı var. Müslüman'ın yaşadığı yer onun vatanıdır. Tabii ki kafirlerin tasallutundan ne yapacak? Bunu koruyacak. Bu vatanı korurken Sadece toprak parçasını mı koruyacak? Hayır namusunu koruyacak. Çünkü düşman geldiğinde vatana musallat olduğunda kişinin canını almaya çalışır. Malını almaya çalışır. Irzına da tasallut eder. Senin toprak parçan yoksa hır bir şekilde sen ne yapamazsın? İbadetlerini düzgünce yerine getiremezsin. Ama hiçbir kaydı yok. İmanı yok bilmem neyi yok. Sırf vatan müdafası diye ortaya çıkarsa bu adam ölürse şehit olmaz. Neden? Şehit olmak için Müslüman olmak lazım. Bugün Yahudiler, Ermeniler, Yunanlar, kafir olanlar adam Yunan olur da Müslüman olur. aynı o. Bizim kardeşimiz o ayrı bir şey. Yani din cihetiyle İslam dininin gayrıyla dinlenmiş olan. Birisi de ne yapıyor? Vatanını sevip Toprak parçasını genişletmek istiyor. Düşmanları göz diktiğinde gözünü dürtüp çıkarmaya çalışıyor. Evet. Şehitliğin statüsünü Allah ve Resulü çizmiştir. Kimler şehit, kimler değil göreceğiz. Buna en güzel misali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında cereyan eden bir olay ne yapıyor? Bize ışık tutuyor. Evet. Uhud savaşında çok büyük kahramanlıklar gösteren birisi var. İsmi Kuzman. <gülüyor> Kuzman. Ne zaman Kuzman'ın averliği? Düşmanın arasına girdiğinde çifte kılıç kullandığı, karşılaştığı adamı kesip biçmeden bırakmadığı, şecaat gösterdiği meseleleri dile getirildiğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kuzman cehennemliktir. Silahın Sahabe-i bakıyor, Hazreti Ali'nin gösterdiği cengaverliği gösteriyor bu adam. Hazreti Hamza'nın gösterdiği cengaverliği gösteriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu gibi dağ misali iki metre yirmi santim olan Ömer'in yaptığı baba yiğitlik gibi baba yiğitlik yapıyor ama Resulullah aleyhissalatü vesselam kuzman cehennemliktir diyor. Bunu duyan sahabe vallahi diyor Resulullah aleyhissalatü bir şey söylüyorsa muhakkak bunda bir hikmet var hikmetsiz bir şey söylemez Allah celle Şanuhu buna bildirdi ki vahiy gayrimetlula Resulullah bunu söyledi çünkü insanın bilemeyeceği bir şey ancak peygamberlerin haber vermesiyle gaybi durumlardan biz ne yaparız haberdar oluruz yahut Allah subhanehu ve teala Kur'an'da bunu zikrederse e zikretmiş Peygamber Efendimiz Kuzman cehennemliktir diye Demek bu vahiy Okunmayan vahiy <gülüyor> Evet Uhud günü Şiddetli bir Savaş oluyor Hepinizin bildiği gibi Kuzman burada yaralanıyor Bacağı kesilip düşüyor Hemen sarığıyla bacağını sıkıyor Kanı akıp da ölmesin diye Ama tabi vücudundaki ağrılara, sızılara kesilip biçilmeye dayanamadığı için tedavi etsinler diye kuzmanın kabilesinden zafer oğullarından olan kişilerin evine götürüyorlar kuzmanı. O evde onlara ilaç yapılıyor. İşte sarılıyor, dikiliyor, sökülüyor ne yapılıyorsa bir şeye, hastaya. Ve Müslümanlardan birileri de Kuzman'a gelip Ey Kuzman müjdeler olsun bugün sen bu iptilaya uğradın. Sana Allah yolunda gördüğün şey isabet etmiştir deyince ben neyle diyor müjdeleniyorum? acayipine gidiyor Kuzman'ın vallahi ben ancak kavmimden utandığımdan dolayı gayrata gelip savaştım diyor bak Allah için yola çıkmıyor daha önce ne yapılmış herkes savaşa çıkınca Kuzman onun biyografisini okuduğumuzda görüyoruz ki efendim Kuzman'ın Müslümana benzer bir hayatı yok adamın çoluğu çocuğu yok o kabileye gelmiş iltihak etmiş dışarıdan O da neden ben gideyim de diyor Canımı feda edeyim orada yırtılıp Kesilip biçileyim Gitmiyor savaşa gitmek istemiyor Zafer oğullarının kadınları da diyorlar ki Ey kuzman bütün erkekler savaşa gitti Sen geride kaldın sen şu yaptığın şeyden Utanmıyor musun Senin yaptığın bu durum Ancak kadınların yapabileceği bir şey Sen artık evde bekle Deyip kınamaya Başlayınca da Kuzman ne yapıyor Hışımla kadınların Bu kınamasından çekindiği için Hışımla gidiyor Savaş alatı edevatını yükleniyor Savaşa çıkıyor Okunu yayını çantasını kılıcını alıyor Oğlu da gidiyor. Daha önce Kuzman cehennemliktir sözünü duyan sahabe şimdi diyor ben ne yaparım Kuzman'ın işini ortaya çıkarırım. Ne zaman Kuzman attan düşüyor o sahabe ikram Kuzman'ın yanına gidiyor. Kuzman diyor şehitlik sana helal olsun. Allah yolunda geldi bu. Ne diyor şehitliği? Ben buraya diyor sadece kadınların beni töhmetlemesinden diyor korktuğum için, çekindiğim için geldim. Ve rivayet var 6 kişi, 7 kişi, 8 kişi, 7 kişi, 9 kişi, 8 kişi öldürdü ondan sonra yaralandı. Böyle de cesaret gösteren birisi. Şehitlik sana helal olsun denildiğinde Kuzman diyor ki Vallahi ben ancak kavmimin şerefi için çarpıştım. Kadınlar ne dedi? Erkekler gitti sen evde kaldın. Örtü bağla otur burada. <gülüyor> Vallahi anlattığınız şey için olsaydı çarpışmazdım. Anlatılan şey ne? Cennet ve cehennem. Cennete gidecek, cehennemden azad olacak. Bunun için olsaydı dedi, ne yapmazdım? Çarpışmazdım. Çünkü ben cennet ve cehenneme inanmıyorum. Müslümanların safında değil mi? Müslümanların safında. Evet. Vallahi biz cenneti, ne biz cenneti umarak, ne de cehennemin ateşinden korkarak çarpıştık. Biz ancak kavmimizin şerefi için çarpıştık dedi. Ondan sonra yarasının şiddeti arttığında kılıcın tutamağını yere sapladı, üstüne abandı ve diyor kılıcın ucuna yaptı, sırtından dışarıya çıktı. İntihar ederek öldü. Bunun üzerine sahabe-i kiram hemen koşturdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki ya Resulallah kuzman böyle bir durumda can verdi. Bakın o zaman ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? cehennemliklerdendir. Şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi kendine Allah'ın Resulü olduğunu ne yapıyor? Şehadetle söylüyor. Neden? Çünkü bu haberi Allah'tan aldı da onun için. Yani bana gelen bu haber şeytandan gelmedi. Allah'tan geldi bizzat. Şimdi bu Nebilik iddia eden, Rasullük iddia eden bir sürü deccal var. Bir tanesi de Amerika'da yaşıyor. İskender Evrenasu oğlu. Vahiy geliyor, <gülüyor> yapıyor. Sanki birisi efendime söyleyeyim bir iğne durtuyor. İşte falanca kulumuz gelecek, feşmanca kulumuz da gelecek. Adamlar öleli kırk sene oldu, hiç geldiler onun dinde tabi olan olmadı. Demek ki şeytanın ilvasına kapılmış olan kimse bunlar. <gülüyor> Allah bunların şerlerinden ümmeti Muhammed'e ne yapsın? Muhafaza buyursun. <gülüyor> evet kardeşlerim. Bu olay, imanın asıl, ve amellerin niyete bağlı olduğuna ilişkin çok güzel bir misal teşkil etmektedir. Adam çıkıyor savaşa <gülüyor> iman ehli olmadan. Ne için? Sadece kavminin kabilesinin kadınlarının dırdırından vırvırından kurtulmak için. Evet. Kuzma'nın niyeti, Allah Sübhanehu ve Teala'nın rızası ya da Cennet olmadığı için savaşmasının manevi bir karşılığı da olmamıştır. Pis pisine ölmüş yani. Evet. Bugünde de böyledir. Kim ne şekilde öldürülürse öldürülsün, eğer hakikaten Müslüman değilse. Buraya dikkat edin şimdi. Allah ve Resulünün şehit olarak saydıkları arasında yoksa, Düşmanları tarafından Öldürülseler bile Şehit sayılmazlar Evet Zira kafirler de Vatanlarının müdafası Milletlerinin Ve dinlerinin üstün gelmesi Bazen de toprak kazanmak için Bazen Fasit ve batıl dinlerini, doktrinlerini yaymak için savaş meydanlarında ölüyorlar. Evet, o zaman bu şartlar dahilinde Müslümanın ölmesiyle bir gayrimüslimin ölmesi arasında maddi ve manevi ne gibi bir fark olabilir? Fark olmalı değil mi? Olmalı. Onlar da aynı bizim gibi ne yapıyorlar? Kendi dinleri için, diyanetleri için ölüyorlar. Ha? Şimdi ne var? Şehitlik kavramı iyice bugün ayağa düşmüş vaziyette. İsteyen istediğine bu payeyi verebilmekte. Birçok şehitlik türü de ortaya çıkarmı, çıkarılmış ve üretilmiş durumda şu anda. Vazife şehidi. Kur'an'da sünnette yok. Demokrasi şehidi, hak ve hürriyetler şehidi, masa başı şehidi yahut da terörizm şehidi. Subhanallah, Hangisi Kur'an'da var? Hangisi sünnette var? Bunlar onun bunun uydurduğu şehitlik. Bir de ırkçılık şehidi var. Falanca bayrak altında adam ölüyor o şehit oluyor. Teşmanca bayrak altında da ölüyor. O da şehitlerden sayılıyor. Halbuki ırkçılık dinimizde caiz olmayan bir durum. Bütün insanlar Allah'ın katında tarağın dişleri gibi. Ancak insanların Allah katındaki değerleri imanlarıyla ve takvalarıyla ölçülüyor. Arabın aceme, acemin Türke, Türkün Kürde, Kürdün Laza Laz'ın Çerkeze, Çerkezin araba üstünlüğü yok. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa Allah katında üstün o. Biz ırkımızı kendimiz seçmedik. Ama dinimizi kendimiz seçtik. Hepimiz Adem'in oğluyuz. Adem de topraktan. Bu beyazmış, öteki kırmızıymış, bu sarıymış, bu pembeymiş, böyle bir şey yok. Allah Celle Şanuhu insanların yüzlerine, şekillerine bakmıyor. İmanlarına bakıyor, ihlaslarına bakıyor, takvalarına bakıyor. Emirlerine, nehilerine nasıl uyuyorlar ona bakıyor. Yoksa Allah Sübhane ve Teala hiç kimseyi ne yapmaz? Şeklinden, şemailinden ötürü cennetine koymaz. Kılığından, kıyafetinden ötürü de cehennemine atmaz. Kişi imanı için cennete gider. Kişi kabahatleri için, imansızlığından dolayı, itikatsizliğinden dolayı cehenneme kendi kendini atar. Evet. Sözün kısası şehitlik Allah Subhanahu ve Taala'nın sadece muvahid kullarına bahşettiği yüksek yüce bir makamdır. Muvhid olacaksın. Allah azze ve celle için çıkacaksın. Şeriatın hakim olması için. Allah azze ve celle'nin dini ikame olsun diye ortaya çıkacaksın. Ölürsen işte şehitsin. Biz gene şehitleyemiz zaman? Allah biliyor. Biz ne yaparız? İnşallah şehit deriz. Yani Allah yolunda ruhunu feda etti deriz. Çünkü biz ne yaparız? Hüsnü zan beslemekle mükellefiz. Hadi lan beni kandırmak için gitti. Nereden bildin? Onu bilmediğin gibi ıhlasını da bilmedin. Biz eğer gerçekten Allah için bakarız insanın şeyine, normal hayatına, bunun camiyle, cemaatle, dinle, diyanetle, Kur'an'la, sünnetle, namazla, oruçla, zekatla, iyi davranışlarla alakası varsa, Allah için de öldürüldüyse sonra öldürülen, adama baktığımız gibi öldürene de bakarız din düşmanı gelip de bir Müslüman hocayı öldürdüyse hakkı anlatıyor, hakkaniyeti anlatıyor diye e biz bu adama deriz şehit oldu diye Allah'ın izniyle ne için öldü, ne için öldürüldü esas olan bu, bunu bilmek tabi yine de diyemeyiz yüzde yüz Hazreti Hamza'nın şehit olduğu gibi şehit oldu Ali'nin şehit olduğu gibi şehit oldu böyle diyemeyiz ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehitler kervanına dahil ettiği kimler var? Kişiler var. Kişi isterse evinde rahat yatağında ölsün imanından ve ihlasından, niyetinden dolayı şehit olur. Gelecek. Ama siz sabredeceksiniz. Öyle hemen gelivermiyor. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önemli olan üç hususu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Şehitliği, alim olmayı ve hayırsever zengin olmayı misal olarak ortaya koyup bize şehidin ne olduğunu en azından tahmin edebileceğimiz bir duruma getiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet bu üç önemli ve faziletli durumda olan insanlar yani savaşta Allah için ölen kimse ilmiyle Amil olan yahut da alim olan kimse yahut da cömert olan zengin kimseyi misal veriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın rızasını düşünmeyerek, yalnız dikkat edin kardeşler bu çok önemli. Allah'ın rızasını düşünmek, Allah'ın rızasını düşünmemek. İşte bu üç kimseyi misal verirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıstas olarak bizim bir şeyi tutmamızı istiyor. Allah'ın rızasını düşünmek o da Allah'ın rızasının gayrında bir şeyler düşünmek. Bu üç zümre Allah'ın Celle Şanuhu rızasını düşünmeyerek çeşitli menfaatler, riya ve gösteriş duyguları ile hareket ettikleri takdirde şehit, alim ve vatan, hayırsever olmanın kendisine hiçbir faydasının olmayacağını bildirmiştir. Bunların akıbetlerinin cehennem olacağını da açıklamıştır. Ebu Hurayra radıyallahu anhü'den gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle buyurdu. Kıyamet gününde aleyhinde hüküm olunacak halkın birincisi zahiren şehit edilen bir adam olacaktır. Bak zahiren görünüşte şehit olmuş adam ölmüş savaş meydanlarında. O kişi Allah subhanehu ve teala'nın huzuruna getirilir. Allah celle Şanuhu o adamla konuşur. Ona İkram ettiklerini Allah dile getirir Celle Şanuhu Ben şunları sana ikram ettim Bunları sana inam ettim Öyle değil mi? Der, sorar Anlatır, adam da onları hatırlar Ve evet ya Rabbi Böyledir der O zaman Rabbul Alemin olan Allah Azze ve Celle O adama sorar Peki bu nimetleri benden aldın Yedin, içtin Bunları ne yaptın hayatına? Soktun bu nimetleri. Bu nimetlerle karşı karşıya geldim. Peki benim için ne yaptın? O zaman adam cevap verir. Ya Rabbi, senin rızan için savaştım ve şehit oldum der. Savaş meydanında öldü ya. Sanki Allah bilmiyor onun kalbinin ne olduğunu. Kalbinde geçenlerin neler olduğunu Allah Celle şanuhu sanki bilmiyor. Allah Azze ve Celle o zaman ona şöyle söyler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bu diyaloğu bak ne yapıyor bize getirip önümüze gösteriyor. Koyuyor. Ha o gün sahabe-i anlatmış ha biz bunu bugün ne yapıyoruz? Hadis kitaplarından okuyoruz. Ne farkı var? Sadece fark Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu anlatırken o gün hayattaydı bugün hayatta değil. Evet. Hayır sen yalan söylüyorsun. Fakat sen hakkında kahraman denilsin diye savaştın ve neticede de bu söz söylenildi. Aldın sen niyetinin ecrini. Kahraman denilsin diye savaştın kahraman denildi. Çünkü bu söz için sen savaşmıştın. Ne yaptın? Ücreti dünyadayken aldın. Evet. Allah Celle Şanuhu'nun emri üzere o kişi yüzüstü sürüklenerek cehenneme yollanır. Allah Azze ve Celle yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılmaktan, itilmekten bizi muhafaza buyursun. Evet. İkinci olarak. İlim öğrenmiş, başkalarına da öğrendiklerini öğretmiş. Kur'an'ı okuyan biri Yüce Rabbimiz Azze ve Celle'nin huzuruna getirilir. Alim kişi. Allah Azze ve Celle ona verdiği nimetleri tek tek anlatır. O da bu nimetleri anlar, hatırlar, kabul eder. Allah neden anlatıyor? kendisine ne yapıyor ikrar ettiriyor yalanlayamayacak yalanlayamasın ve burada doğru söylesin ama bak adam doğru söylüyor mu evet Yüce Allah Azze ve Celle ona bu şekilde ne yapar sorar bu nimetlerin içinde sen yüzerken bunların içinde bulunurken benim için ne yaptın o kişi şu cevabı verir Ya Rab senin rızan için ilim öğrendim Kur'an okudum Kur'an'ı başkalarına öğrettim, okuttum. Allah Azze ve Celle tekrar döner, şöyle der. Sen de yalan söylüyorsun. Sana alim ne güzel okuyor, denilsin diye okudun. Şimdi adamlar ne yapıyorlar? Seslerinin güzelliklerini göstersin diye memleket memleket geziyorlar. <gülüyor> Ne kadar sesi sedası güzel Efendime söyleyeyim Alımlı çalımlı Ciğerleri Efendime söyleyeyim Pompa gibi Bir efendime söyleyeyim nefeste Bir sayfayı okuyor ne oldu bir sayfa oku bir nefeste bir sayfa okudu da Allah'tan buna sen böyle davrandın deyip de bir haber ne geldi cennetlik oldu bu adam buraya geliyor bir de ne yapıyor okuduğundan dolayı para alıyor evet Allah Azze ve Celle şöyle der İlim öğrenmeyi Kur'an okumayı başkasına öğretmeyi ve okutmayı riya ve gösteriş için yaptın nihayet senin içinde bu övgüler yapıldı dünyada aldın bunun neyini ücretini ne kadar özverili çalışıyor dedirtmek için çalıştın onlar da ne yaptılar seni tebrik ettiler şakşakladılar poh pohladılar senin de her iki koltuğuna üçer tane kavun karpuz duydı. Allah Azze ve Celle'nin emri üzere bu adam da ne yapılır? Yüzü koyun sürüne sürüne süründürerek süründürülerek cehenneme atılır. Allah Azze ve Celle cehenneme atılmaktan bizi muhafaza buyursun. Üçüncü olarak da Allah Azze ve Celle'nin kendisine zenginlik ve çeşit çeşit mallardan verdiği bir kişi getirilir. Allah Azze ve Celle ikram ettiği, inam ettiği nimetleri bu adama hatırlatır, söyler, ayrı ayrı anlatır. O da bu nimetleri bilir, hatırlar, evet ya Rabbi dediğin gibi der, Allah Azze ve Celle'yi tasdik eder. Allah Azze ve Celle ona aynı şekilde sorar. Sen bunlar varlık içinde yüzdün. Peki benim için ne yaptın? Kişiye şu cevabı verir. Ya Rabbi senin rızan için sevdiğin her türlü hayır yollarına harcamada bulundum. Savunma güzel. Fakat kalp biz bilmiyoruz. Bu Rabbul Aleminin Azze ve Celle huzurunda cereyan eden bir olay. O vakıf kalplere. Allah Azze ve Celle onun bu cevabı üzere ona da sen de yalan söylüyorsun der. Evet, sana cömert bir kişidir denilsin diye bu hayır yollarına harcamada bulundun, bu yardımları riya ve gösteriş için yaptın der. Sonra da bu kişi Allah Azze ve Celle'nin emri üzere, bu da yüzü koyun sürünerek süründürülerek cehenneme yollanır kardeşim bu hadis müslimde nesaide ve ahmed ibni hambelin müsnedinde demek ki iman ehli olmakla beraber kalp ne olacakmış her türlü gösterişten riyadan sümadan beri olacakmış ki bu kişilerin yaptığı işler ahirette bu adama fayda verebilsin. Evet kardeşlerim, şehit olan insanların kul hakkı dışındaki bütün günahları affedilir. Güzel bir şekilde yaşamak, ondan sonra Allah'ın yolunda Celle Şanuhu, onun rızası için Şehit olmak her müminin hayal ettiği bir mutluluktur Evet ama hayal etmekle bu mutluluğa ne yapılmıyor? Erişilmiyor Sabahtan akşama kadar burada bal baklava desek hayal etsek Önümüze bal baklava geliyor mu? Gelmiyor Nasıl gelir bal baklava? Allah için cömert olan Zengin olan bir arkadaş getirir Koca bir tepsi baklava Buyurun der O şekilde yer ağzımız tatlanır Yahut da Hepimiz fukarayız Kaç kişiyiz burada Hemen hemen elli kişiyiz Herkes birer lira verirse Ne yapar yine baklavayı yemiş oluruz Bak burada niyetimiz ne Baklavayı yemek Ama baklavayı yemeye götürecek Yollar birden fazla Adam şehit olmayı istiyorsa, şehit olmayı istiyorsa, şehit olmanın yollarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? O adama, o kişiye göstermiş, gösterilen yolda ilerleyen kimse Allah'ın izniyle şehit olur. Evet. <gülüyor> İman sahibi olan bir Müslümanın böyle bir şuur ve düşüncesi ile yaşaması yani kendi malını, canını Allah için feda etmesi. Bu uğurda, bu uğurda ruh teslim etmeyi devamlı şekilde gözünün önünde bulundurması Resulullah Aleyhissalatu Vesselam tarafından ne kadar güzel bir şekilde övülmüş ve insanlarımıza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne yapılmış? Adeta tavsiye edilmiş ki iki cihanı ne olsun adamın? Mamur olsun. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Şehit olmayı Yüce Allah'tan Celle Şanuhu samimi olarak dileyen kimseyi Allah Azze ve Celle rahat yatağında vefat etse bile şehitlerin derecelerine erdirir. Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve i̇bn Mace'de bulabileceğimiz bir rivayet bu. <gülüyor> Halid bin Velid radıyallahu anhu yüzden fazla diyor savaşa maarekeye girdim büyük savaş küçük savaş vücudumda diyor iki parmağın iki parmağın sıcağı bir yer diyor kalmadı kılıcın değmediği okun mızrağın ve gürzün değmediği delik deşik olmuş kalbur gibi ama dedi Allah bana ölümü nasip etmedi Şimdi hastalandığı bir zamanda söylüyor bunu. Şimdi develerin iğreklerinde, ihtiyar develerin iğreklerinde öldükleri gibi ben ölüyorum. Yazıklar olsun sana ey Halid. Hayıflanıyor. Girdiği savaşı ne yapmamış? Hazreti Halid kaybetmemiş hiç. Dahilerden bir tanesi. Ama hastalanıyor. Allah Azze ve Celle... Savaş meydanlarında ruh teslim etmeyi, Allah için ölmeyi ona yazmıyor. Savaş meydanında yazmıyor. Ama kölesi var Antar. Hep istiyor hayali Allah için canının ruhunu feda etsin, şehit olsun. Böyle bir günde Allah Azze ve Celle hani dedi ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yatağında dahi olmuş olsa şehitlik derecesine yüceltir Allah onu diye. İşte Halid gözümüzün önünde. Allah Azze ve Celle gözünün önünde bir savaş olayı cereyan ettiriyor. Öyle görüyor. Allah onu şehit olarak alacak karşısına. وَهُوَ عَلَى kulli şeyin kadir Anter diyor getir diyor kılıcı. Kafirler diyor ne yaptılar? Hücum ettiler. Hemen anter getiriyor, kalkıyor hasta yatağından, iki eliyle tutuyor kılıcını, bir hücum ediyor, olduğu yere düşüyor. İşte özlediği şehitliğe de bu şekilde kavuşuyor yatağında olduğu halde. Ama bak ne diyor? Yüzden fazla diyor savaşa girdim, vücudum diyor kalbur gibi diyor delik deşik oldu ama diyor Allah beni orada almadı ruhumu hayıflanıyor istiyor şehadeti özlüyor ama gerçekten de şehit olmak için ne yapmış bak yüzden fazla savaşa girmiş imanından şüphe edebilir miyiz Hazreti Halid'in amelinden şüphe edebilir miyiz haşa ve onlar sahabe hem de seçilmiş sahabenin büyüklerinden <gülüyor> anter çağırıyor anteri kılıcı istiyor Hücum ediyor, Allah Azze ve Celle ruhunu orada ne yapıyor? Kabz ediyor. İşte, savaş meydanında ruh teslim etmediği halde, kanını dökmediği halde, evindeki yatağında dahi olmuş olsa, insan imanı, ıhlası, niyeti cihetiyle şehadete ulaşabiliyor. Evet. Demek ki yapılan işler, Feda edilen canlar sırf Allah Sübhanehu ve Teala'yı razı etmek için oluyorsa Allah Azze ve Celle ne yapıyor? O kişileri şehit olarak kabul ediyor. Ama bunlar gösteriş içinse, Riya içinse, desinler içinse adam öldüğüyle kalıyor. Evet. Bir kimse şehitliği Allah'tan istemiyorsa bu hususta kalbinde bir duygu yoksa bırakın bu adamın efendime söyleyeyim vazife şehidi olması falan feşmanca şehit olması bilmem demokrasi şehidi olmasını bakın kalbinde şehit olma arzusu olmazsa bu insanlar için ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Hadis Ebu Umame Radıyallahu Anhü'den. Ebu Davud'da cihat bölümünde 17'de, i̇bn Mace'de cihat bölümü 5'te 39. hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu diyor. Ebu Umame Radıyallahu Anhü. Kim cihada çıkmaz veya bir mücahidi teçhiz etmez, dikkat edin, cihada çıkmazsa, çıkamadı herhangi bir meselesi var adamın, nakısası var, ya alil hastalığı var, yahut da gidecek durumu yok cihada çıkmazsa, yahut da cihada çıkan, Allah için savaşa çıkan bir mücahidi teçhiz etmezse, ya da Allah için cihada çıkan gazinin aile fertlerine hayırla muamele etmezse. Bakın şimdi orada çıkan adam geriye kar kuru bırakıyor. Çoluk çocuk bırakıyor. O orada aklı burada olmasın diye ne yapacaksın? Kardeşim sen git. Allah için ben ne yapacağım senin ailene? Sahip çıkacağım Allah için. Aklın burada olmasın. Ben ne yiyorsam o da onu yiyecek. Benim eşim ne yiyorsa senin eşin de onu yiyecek. Benim çocuklarım ne giyiyorsa, nasıl hayat sürüyorsa, senin çocukların da öyle bir hayat sürecek. Ben kefilim buna. Böyle demiyorsa, Allah Subhanehu ve Teala kıyamet gününden önce o kimseyi büyük bir belaya uğratır. Ya cihada çıkacaksın Allah için, ya cihada giden Allah için, din diyanet için, Kur'an için, hak ve hürriyetler için, Allah için ama bu hak ve hürriyet, <gülüyor> vatan müdafaası için, vatanın düşman tarafından gaspedilmiş. Orada sen ne yapamayacaksın? Rahatla ezan okum, okuyamayacaksın. Rahatla namaz kılamayacaksın. Karılarımız rahatlıkla ne yapamayacak? Sokaklarda gezemeyecek. Çünkü düşman tasallutundasın. İşte böyle bir durumda mücahidi teçiz etmezse. Nasıl? Mücahidin kullanacağı silahı alacak ona mermi alacak para gönderecek ya kendi gidecek ya destek olacak yahut da bunları da yapamıyor ama ne yapar mücahidin tarlası taklası var onu eker biçer hem mücahidin çocuklarına yedirir hem kendi çocukları yer yani cihatla iç içe olmazsa Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam o kişiye diyor ölmeden önce büyük bir bela ve musibet isabet eder. Mesela bundan ibaret. İman, ıhlas ve hayırlı niyet. Allah Azze ve Celle hepimizi niyetiyle haşir edecek. Allah Subhanahu ve Teala imandan sonra, sahih bir imandan sonra halis bir niyetle niyetlenerek son nefesimizi vermemizi cümlemize kolaylaştırsın ve yazsın. Allah Azze ve Celle hakkı hak görüp hakka tabi olan batılı batıl görüp batıldan çekinen kimselerden eylesin. Allah Subhane ve Teala ırkçılığa çağıranlardan değil. Allah Subhane ve Teala süfli arzulara çağıranlardan değil. Sadece Allah'ın dinine çağıranlardan bizi eylesin. Allah Subhane ve Teala kendi dini için can feda edenlerden bizi yazsın. ve sevabına Muhammedun ve alihi ve sahbi ecmaîn ve